Bazı şeyler efendim, insan o bilmekten bilmemesi hayırlıdır. Bazen gafletli hayırlı olur. Mesela şimdi kabirler olan hadisleri bilsek hiç gülemeyiz bir daha dünyada. Bir taşı bir de zönü koyamazsın. Haberimiz yok, kabirlerin üst tarafına bakıyoruz. Şişeklik, türbeler, güzel falan bağlı bahçelik falan devam ediyor böyle. Altından haber altından bir haber olsa felaket, ooo <gülüyor> alttan biri bağırıyor. Ben doktordum, derdime çare bulamadım, birçok hastayı dolandırdım, şimdi burada gazlalığı biz çekiyoruz diyor. Havaz havaz. Neler? Neler var? Bağıran bağıran. Kimisi de diyor ben padişahidim diyor, devletimi, milletimi adaletle ilah etmedim. Şimdilik sefil ve oldum burada diyor. Ağlayıp duruyor. Evet